Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah min fala fala Ya muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من همهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بما يتقي الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما اما بعد İnne estağal hadiyeti kelamullah Şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir Vel hediye Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Ve yolların en güzeli Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in Yoludur Ve şerrel umuri muhtesatuhâ İşlerin en şerlisi en ise Sonradan ortaya çıkartılanlardır Ve külle muhtesetin bid'a Her ortaya çıkartılan Sonradan icap edilen şeyler bidattır ve kulla atin dalala her bidat dalalettir ve kulla dalalatin filnar her dalalat sabık da ateştedir ateşe gidecektir bundan Allah'a sığınıyoruz bundan sakınmamız gerektiğini tekrar bir daha hatırlatıyoruz tevhid dersinde bugün işleyeceğimiz konu elinizdeki notlarda da var tevhidin ve La ilahillallah şahitliğin şahidet getirmenin açıklaması anlamı nedir? buna gireceğiz. Bundan sonraki teferruatlı mevzular da bunun açılım olmaya devam edecek. Ancak biz bugün bu e, tevhidin manası nedir? La ilahe illallah manası buna şahadet manası nedir? Buna bir giriş yapmış olacağız. Musa'nın ifrahimehullah bu başlığa delil olmak üzere dört tane ayet zikretti, bir tane hadis zikretti. Ayetlerden birincisi İsra Suresi 57. Ayet Allah Azze ve Celle orada buyurur ki dua edip çağırdıkları o kimseler, o şeyler hangisi daha yakın olacak diye Rablerine ulaştıracak Rablerine kendilerini sunacak vesileler ararlar. Onlar Allah'ın rahmetini umarlar ve onun azabına korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı sakınılacak bir azaptır. Korkulacak, çekenecek bir azaptır. Ayet üzerine düşününce açık. Birileri, birilerine veya bir şeylere dua edip onları Allah'a karşı vesile edinmekte. Allah Azze ve Celle de bu vesile edinilenlerin, bu Allah'la kul arasında vesile yapılan, aracı yapılanların Allah'a yaklaşmak için başka vesileler aradığına Allah'ın azabından korkup rahmetini umduğunu beyan etmektir. Üzerine düşünüldüğü zaman çok açık, ayan beyan bir ayet. Ve bunu biz günümüze uyguladığımızda karşımıza hiç içinden çıkamayacağımız derecede e, zorlanmadan, çok kolaylıkla anlayabileceğimiz bir hüküm çıkar, bir manzara çıkar ortaya. Şu an bizler falanca, filanca, şuna buna ibadet etmiyoruz diyenler, onu Allah'la aramızda vesile edmiyoruz, aracı yapıyoruz diyenlerin durumu bu ayette anlatılıyor. Demek ki tevhidin açıklaması Allah'la kul arasında bir vesile edinmemek. La ilahe illallah şehadetin anlamı Allah'la kul arasında bir vesile edinmemek. Bilakis kulun Allah'a direkt yönelmesi. Her ibadet, Her çeşit ibadette. Bu ayetten önce yani İsra suresi 56. ayette Allahu Teala buyuruyor ki Allah'ın dışından iddia ettiğiniz ilah olduğunu iddia ettiğiniz veya kulluk yaptığınız o şeyleri çağırın ki onlar sizden herhangi bir zararı kaldırmaya güç yetiremezler veya size gelecek bir zararı tahvil edip değiştirmeye başkalarına yönlendirmeye veya o zararın şeklini şemalini hafifletmeye güç yetiremezler bu ayetin devamında da çağırıp durdukları, dua ettikleri şeyler Allah'a hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Allah'ın azabından korkar ve onun rahmetini umar der. allah Teala. Yani birbirinin devamı iki ayet birlikte düşününce daha net ortaya çıkacak bir anlam karşımıza çıkıyor. i̇bn Kesir Rahim başta olmak üzere bugün elimizdeki mevcut tefsir kitaplarında bu ayetin tefsiri sadedinde İbn-i Abbas Fajallahu Anhum'a dahil geçmişteki meşhur bilinen tefsirciler şirk ehlinin vesile edindiği, şirk ehlinin biz bunlara ibadet ediyoruz diye isimlendirdiği şeyler ya melekler ya Mesih bin Meryem ve annesi ya Üzeyr aleyhisselam ya cinler ya salih insanlar veya güneş ve ay Bunların hepsi bir şekilde ya hadislerde ya da tarihi bilgilerde biz anlatılıyor. Nitekim bunların hepsini şöyle bir ortaya sermemiz gerekirse, cahiliyede insanlar biz bunu Allah'a aramıza vesile yapıyoruz dediği şeyler beş çeşit. Birincisi melekler, ikincisi nebiler, peygamberler, üçüncüsü salih insanlar, dördüncüsü cinler. Beşincisi de güneş, ay, taş, ağaç gibi cansız varlıklar. İnsanlar bir şekilde bu beş sınıf canlı veya cansız varlıkları Allah'la kendiler arasında vesile ediniyorlar ve bir şekilde onlara dua ediyorlar. Onlardan istiyorlar. Allahu Teala da bunu red sadedinde buyuruyor ki sizin bu dua ettiğiniz, çağırdığınız nesneler, varlıklar Allah'a hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. İbadet korku ve istemek, ummakla tamamlanır. Birisi bir başkasından bir şey istiyorsa ya korkarak istiyordur veya umarak, bekleyerek, beklenti istiyordur veya her ikisini de kullanarak istiyordur. Ki Allah Azze ve Celle ı Kerim'de bildiğine göre bizlerden, Korkarak ve ümit ederek, umarak Allahu Teala'ya dua etmemizi öğretir. İbadette zaten bu ikisiyle tamamlanır. Şeyhülislam Ümteymiye bu ayetlerin tefsirinde müfessirlerin sözlerini birleştirir ve der ki müfessirlerin bu hususu söylediği şeyler hep ortaktır. Birbirinin zıttı değil birbirini tamamlayıcı şeylerdir. Yani Allah'a vesile aranarak dua edilenler bu beş sınıftır. Nitekim biz İslam tarihinde putperestliğin başlangıcını Buhari'de bize bildirildiğine göre i̇bn Abbas radıyallahu anhımadan salih insanların ühadede göçüp gittikten sonra şeytanın vesvesesiyle resminin yapılmasıyla başladığını görüyoruz. Bundan dolayı zaten İslam dini resim yapmayı, canlı varlığın resmini yapmayı yasaklamıştır. Çünkü kişi şirke götürür. Son dönem alimleri geçmişte bu olmadığı için bu söz son dönem alimlerine düşmüştür. Son dönem alimleri ihtiyaç dışında keyfi, fotoğraf çekilmeyi de buna dahil etmişlerdir. İbn-i Abbas radıyallahu anhadan bize bildirilen rivayete göre Bukhari'de, insanların Nuh aleyhisselam kavmi içerisinde futperest olmalarının sebebi, salih insanların resimlerini yapmaları, bir müddet sonra resmi yapılanların heykellerinin yapılıp meydanlara dikilmesi bir müddet sonra da bu meydanlarda dikilen heykellerin her birinin evlere dikilmesiyle zaman zaman aşama aşama kademe kademe dikkat edin şeytanın vesvesesi hep böyledir zaten birdenbire emretmez daha sonra da evlerde olan o putlara sığınma isteme yardım dileme ve azabından korkma şekliyle ibadet çeşitleri cihetinden insanları peresteye yönlendirilmiştir şeytan aleyhisselam. Demek ki insanlık tarihi içerisinde şirkin başlangıcı resim çizmekle başlamıştır. Bundan dolayı ruh sahibi canlıların resmini yapmak da resmini çekmek de keyfi olarak resim çekilmek de ve buna kapa da yasaklanmıştır. Burayı bir antipanetez senen söyleyelim. Salih insanların heykelin yapılması ve Allah'la kullar arasındaki Vesile edilmesini anladık. Meleklerin Allah Azze ve Celle ile kullar arasında vesile edilmesine gelince bununla ilgili Allahu Teala birçok ayetler zikretmektedir ki o ayetleri biz inşallah iki sonraki ayette tekrar zikredeceğiz. Nebiler içinde hakeza biliyorsunuz Yahudiler Hüzeyir Aleyhisselam'a ...kulluk yapmaktadırlar. Çünkü o Allah'ın oğuldur derlerdi. Her ve kella. Hristiyanlar Mesih aleyhisselam ki İsa bin Meryem'dir aleyhisselam Allah'ın oğuldur derler. Veya üçün üçüncüsüdür derler. Hakeza Mesih aleyhisselamın annesi Meryem validemiz radıyallahu anha o da salih insanlardandır. Az önce zikrettiğimiz salih insanlar kısmına girer. Onu, ona da tapmakta, onu da kendilerle Rabler arasında vesile etmektedirler. Cinlerle ilgili ayetimizle gene inşallah iki ayet sonraki tefsirimizle girecek. İnsanlardan bir kısmı cin suresinde bildirildiğine göre cinlere sığınmakta, cinlere ibadet etmekteydiler. Taşları, putları, güneşi, ayı İbrahim Aleyhisselam'ın kavminden zaten biliyoruz. Ayet tekrarlayalım. Çağırıp durduğunuz o kimseler Rabbilerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Allah'ın azabından korkarlar ve onun rahmetini umarlar. Şüphesiz ki Rabbinin azabı sakınacak azaptır. Ayeti bu izahdan sonra anlaşıldı ki sığınılan ibadet eden kim olursa olsun. ister melek olsun, ister cin olsun, ister cansız bir varlık olsun, ister nebiiler olsun, peygamberler olsun, ister salih insanlar olsun, herkese yöneliktir. Bundan dolayı salih insanlara yönelen salih insanlar kendisiyle Allah arasında vesile edinenlere de bir reddir aynı zamanda bu. Çünkü onlar derler ki biz salih insanlara dua ederek onların türbelerine gidip oradan medet umarak bereket umarak, şefaat umarak veya dünyevi bir arzularının yerine gelmesini umarak Allah'la kendi arasında vesile yaptıklarını söylerler ve biz ona ibadet etmiyoruz tapmıyoruz derler. Halbuki ayet onların bu söylediğini reddedecek mahiyette gelmiştir. Dolayısıyla aracı kılınan varlık kim olursa olsun ister Cebrail Aleyhisselam olsun, meleklerin en alası. İster Resulü Aleyhisselam olsun, insanların en alası. İster en takvalı cin olsun, ister falan olsun, ister falan olsun, ister olsun. İsterse bir cansız varlık olsun. Hepsi için vesayeli bir hükümdür. Bunları Allah'la kul arasında vesile yapmayacağız. Bunu yapanlar bu ayetteki tehdidin, azabın, hitabın muhatabıdır. Bu hükmün içine girmektedir. Musannif Rahime Allah'ın getirdiği ikinci ayet Zuhruf suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bir eylemdir. Bir sözdür ve eylemdir. Nedir o? Zuhruf suresinde 26, 27 ve 28. ayette Allahu Teala buyurur ki hani bir zamanlar İbrahim babasına ve kavmine şöyle dedi. Muhakkak ki Allah dışında sizin ibadet ettiğiniz her şeyden ben uzağım, beriyim. Çünkü niye Allah'a ısınah Çünkü beni hidayet edecek, doğru yola ulaştıracak sadece odur, Allah'tır. Onun dışında ibadet ettikleriniz varsa onlar beni hidayet edilemeyecektir, bana bir zarar veremeyecektir veya bana bir fayda veremeyeceklerdir. İşte Allahu Teala bu sözü umulur ki İbrahim Aleyhisselam'ın bu açtığı hanif din yoluna yönelirler diye neslinden geride kalanlar arasında vaki kalan bir söz yaptı. Bir miras yaptı. Bu miras ise alimen ittifakıyla La İlahe illallah şehadetidir. İbrahim Aleyhisselam'dan nesline bıraktığı ve neslinin o sözlere devam ede geldiği o miras bırakılan hak söz La İlahe illallah sözüdür. Yani sadece Allah Azze ve Celle hak mabuttur İbadeti hak eden tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Bunu da insanlar bunu anlasınlar ve İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dinine yönelsinler, onun tevhid dinine yönelsinler diye bir miras olarak bırakmıştır. Müfessirlerin önde gelenlerinden İkrime, Mücahit, Dahhak, Katade, Süddi ve benzerlerinin söylediği bir, şey, bir söz vardır ki İbrahim Aleyhisselam'ın nesline bırakılan söz ve neslinin de o söz üzere devam ettiği söz La İlahe İllallah'tır. i̇bn Cerir Rahimahullah da, i̇bn Kesir Rahimahullah da bu görüşleri kendi tefsirlerinde bize rivayet etmektedirler. Öyleyse La İlahe İllallah'ın manası nedir? Allah'tan başka ibadet edilenleri terk etmek ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ihlasla, samimiyetle ibadet etmek. Şimdi la ilahe illallah İbrahim aleyhisselam ben sizden ve sizin tattıklarınızdan uzağım diyerek hayatına yansıtmış bu söz onun yaptığı bu eylemle söz olarak onun arkasından gelen insanlara miras olarak kalmıştır. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki müvalaat dediğimiz dostluk gösterisi de beri oluş eylemi de uzak oluş yani beri oluş terk etme eylemi de La İlahe illallah şehadetinin açılımıdır, tefsiridir. Biz geçen hafta demiştik ki hani bir insan Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmekle yetinmeyecek. Biraz sonraki ayette gelecek o. Allah Azze ve Celle dışında ibadet edilen her şeyi de terk edecek. Beri olacak. Ona buğuz edecek. İşte bu beri oluş, uzak oluş yani terk etmede, dostluk da La İlahe illallah'ın kapsamı içerisindedir. Buradan hemen kendimize payipselim. Eğer birilerini seviyorsak, birine muhabbet besliyorsak, işte o kişi La ilahe illallah'ın e, gereği sebebiyle olmaz, gereğiyle olmalıdır. Yani bir insan Allah'ın dinini öğreniyor, yaşıyor ise ona biz dostluk besleyeceğiz. Yoksa beri olacağız ondan, uzak duracağız, ondan ve onun yaptığı işten uzak duracağız. İşte bu La ilahe illallah'ın gereğidir. Biraz sonra deneyeceğimiz gibi bu sevgi beslemedir. Sevgi ise ibadet çeşitlerinden birisidir. Allah-u Teala'nın şimdiki okuyacağım ayette e Efendim açıklayacağız, beğenileceği gibi. Üçüncü delil olarak Allah-u Teala Tevbe Suresi 31. ayeti zikretmekte. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Azze ve Celle Onlar hahamlarını ve rahiplerini bir de Mesih bin Meryem Meryem oğlu Mesih'i aleyhisselam'ı Allah'ın dışından Rabler edindiler. Halbuki onlar bir tek olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka ilah, başka bir mabut hak mabut yoktur. O orta koştukları, şirk koştukları her şeyden uzaktır, münezzehtir. Ayetimiz bu. Bu ayette geçen ahbar ve ruhban kelimelerin anlamı ahbar alim demek. Ruhban ise çok ibadet eden rahipler demek. Bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi gibi hadis kitaplarından gelen bir hadisle Adeb bin Hatim radıyallahu tefsir etmiş, açıklamıştır. Bu nasıl olmuştur? Adeb bin Hatim Hz. sallallahu ve iman etmek üzere Müslüman olmak üzere geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve bu ayet okuduğuna bu ayet okuyunca Adi dedi ki, hani onlar hahamlar ve rahipler bir de Mesih bin Meryem'i e, rabler edinler diyor ya, rab edinme. Bu önemli bir iddia. Rab edinme. Diyor ki o zaman dediğinde. Ya yarosullah, onlar bu bahset ayette bahsedilen kimselere ibadet etmiyorlar ki nasıl rab edilmiş olacaklar? O zaman buyurdu ki yarosullah söyledi onlara helal olan şeyleri bu bahsi geçen rahipler ve hahamlar haram ediyor mu? Evet. Onlara haram olan şeyleri bu rahipler ve hahamlar helal kılıyor mu? Evet. Onlar da bu hususlarda onlara uyuyor mu? Rahiplere ve hahamlara uyuyor mu? Evet. O zaman işte bu rab edilmedir. Allah'ın helalini haram yapıyor insanlar. Bu Allah'ın helalini haram yapanlara uyuyorlar. İşte bu rab edilmedir. Allah'ın haramlarını helal yapıyor rahipler ve hahamlar. İnsanlar da bu hususlara tabi oluyorlarsa işte bu rab edilmedir. İlah edilmedir diye açıklayınca meselenin karışıklığı tamamen giderilmiş oluyor. Allahü Teala'nın şeriat yaptığını, ve Resulü'nün şeriat yaptığını bir başkası bozamaz. Veya Allah'ın şeriat yaparak helal kıldığını başkası haram yapamaz. Haram kıldığını başkası helal yapamaz. Her kim bunu yaparsa o azgındır. Tagut hükmüne girer. Her kim de bu tagutlara Allah'ın helallerini reddederek onların helal yaptığı usulada itaat ederse veya tam tersi itaat ederse bu sefer o uyanlar da uyduklarını Allah'ın dışında Rabler edinmiş demek. Şimdi hemen buradan kendimize bir pay çizelim. Onlar geçmişteydi veya onlar ehli kitaptı. Biz ne yapacağız? Bizler de kim olursa olsun Allah'ın bir helalini haram yapana tabi olmayacağız. Veya Allah'ın haramını helal yapana tabi olmayacağız. Allah'ın kitabı açık Resulü Aleyhisselam'ın sünneti de açık kişiye düşen Allah'ın kitabını öğrenmek gücü yettiğince Resulü'nün sünnetini öğrenmek ve dinini asıl kaynak olan bu iki kaynaktan almak bu iki kaynaktaki helalleri helal kabul edecek yaşayacak haramları haram kabul edecek bunlardan uzak duracak İşte bu kişi, bu kişi ihlaslı hakiki mümindir Allah'ın helallerini kim haram yaparsa yapsın. ismi cismi ne olursa olsun ona tabi olursa veya Allah'ın haramlarını helal yapar kişiye tabi olursa bu durumda kim olursa olsun o haramı helal helali haram yapan kişi bu durumda ona uyanlar, bunu, e, uydukları kişiyi Allah'ın dışından Rab edinmiş olurlar. Ve Allah'a eş koşmuş oldular. Yani müşrik oldular ve Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceğim dediği o büyük günahı işlemiş oluyorlar. Bu hallerinden tevbe etmeyecek. O hal üzere Allah'a kavuşurlarsa Allahu Teala onları asla bağışlamayacaktır. Nisa suresinde iki ayrı yerde bildirdiği gibi. Şeyhülislami'nin Teymiye, Rahimahullah bu ayetlerin tefsiri sadedinde bir şeyler söylemekte burada. Diyor ki Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılan veya haram kıldığı şeyleri helal kılanlara uyuma iki şekilde olur. Bunlardan birincisi şudur. Birisi Allah'ın dinini tebdil eder, değiştirir, bozar. Haramları helal, helalleri haram yapar. Bir başka olası da bunu bildiği halde ona uyar, tabi olur. Onun yaptığı bu işi kabul eder, ona tabi olur. İşte bu durumda o Allah'ın dinine muhalefet ettiğini bilerek yapar bunu. Öyleyse bu kişi... Bilerek Allah'ın dinini değiştiren, bozan, helalleri haram haramları helal yapan kişiye tabi olan kişi o uyduğunu Rab edinmiştir. Dolayısıyla onu Allah'a benzer yapmıştır, müşrik olmuştur. O zaman bu kişi bilerek bu işi yaptığı için Allah'ın affetmeyeceği o büyük günah işlemiş olur. Ne kadar başka bir mazeret ortaya sürerse sürsün ondan bu kabul edilmeyecek. Birinci cihet bu. Kişinin Allah'ın dinini değiştirdiğini bilerek o kişiye tabi olmaz. İkincisi ise Allah Azze ve Celle'nin helallerini helal kabul eder. olanı haram kabul eder. Buna itikad eder. Kalbin buna unutmayındır. Ancak isyan hususlarında, Allah'a isyan hususunda birilerine tabi olur. İşte bu kişi günahkardır. Bu o durumda Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olmaz. Günahkardır. İşlediği günahın büyüklüğü oranında allah Teala onu dilerse azap edecek cezalandıracaktır. Dilerse affedecektir. Veya salih amelleri o kötülüklerini silecektir. Burada üzerinde durması gereken birkaç mevzu var. Onu dikkatle dinlemenizi istiyorum. Çünkü bir kısım insan hakkındaki hükümler var burada. Yine Şehir Ulusal sözü devam ediyor. Diyor ki helalleri haram yapan ve haramları helal yapan kişi eğer hakkı arayan Allah'ın gönderdiği ve Resulünün getirdiği dini ve hakkı isteyen, arzulayan bir müçtehit ise ve hata etmişse bu kişi bu yaptığından dolayı günah kazanmaz. Bilakis iştihat ettiğinden dolayı ve hata ettiğinden dolayı bir sevap kazanır. Nitekim Resulullah Sallallahu Aleyhi Sellem bir hadisinde der ki müçtehit iştihat eder de isabet ederse yani hakkı bulur, doğruya ulaşırsa iki sevap alır. Birincisi iştihat sevabı, ikincisi hakka isabet sevabı. Müştehit nedir? Allah'ın dini hususlarda araştıran, soruşturan, ilmi çerçevesinde araştıran, soruşturan ve hakkı ortaya çıkarmaya çalışan, insanların müşkül kaldığı durumlarda onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışan kişiye müştehit dinir. Ve müştehitler alim kişilerdir. Alim olan müştehit kişi eğer hadisin devamında iştihat eder de doğruya ulaşamazsa, Hata ederse bu kişiye bir sevap yazılır der Aleyhisselatü Niye? Çünkü iştihad etti. Hakkı aramaya çalıştı. Hakkı aramak üzere yola çıktı. Gayret etti. Ancak Allah onu doğruya isabet ettirmedi. Onun maksadı Allah'ın dinini öğrenmek, Resul'ün getirdiği dini insanlara sunmaktı. Hakka ulaşarak sunmaktı. Bundan dolayı bu kişi bir haramı helal yapsa veya bir helali haram yapsa bu kişi bundan hesaba çekilmez. Bilakis iştihad ettiği için sevap kazanır. İkinci bir durumdan daha bahseder yine hakkında hüküm verilecek ikinci bir kişi bu müçtehit hak arama hususuna gayret eden ancak hakka isabet edemeyen hata eden bu müçtehidi taklit eden birisi on hata ettiğini öğrendiği halde hala ona taklit ediyorsa ona uyuyorsa işte bu durumda o kişi günahkardır Bundan dolayı alimler ittifak etmişlerdir ki, bu orası önemli. Alimler ittifakı çünkü. İttifak ne demek? Yani ağız birliği yaparcasına ortak hüküm verme. ittifak Alimler ittifak ettir, etmişlerdir ki hak, yani Kuran ve sünnete uygun olan hüküm bilindiği halde ona muhalefet eden bir müçtehidi, bir alimi taklit asla caiz değil. Taklidin caiz mi değil mi olduğuna dair münakaşa ise hak Doğru bilinmiyor. Bu durumda birisinin taklidi caiz de var. Caiz değildir. İnsanlar aleyhissalatü vesselamın 1400 küsur sene önce bize buyurduğu bir hale dönüştü. Aleyhissalatü vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak demişti. Bu ümmet 73 veya daha az fırkaya bölündü. Ve bu bölünmüşlük hali üzere devam ediyor. Neden? İşte Alimler ittifak ettiği şu hususa riayet etmediğimiz için devam ediyoruz. Alimler neye ittifak etmişlerdi? Hak bilindiği halde Kur'an ve sünnetteki hüküm bilindiği halde kişinin tabi olduğu fırka, grup, cemaat, mezhep veya alimi taklit etmeye devam etmesi asla caiz değildir. Ben falanca mezheptenim. Ben falanca fırkadanım. Ben falanca alimi örnek edindim diyen kişiler Kur'an ve sünnetteki hükmü aykırı bir fetva geldiğinde ona uyarlarsa günahkardırlar. Bu taklitleri onlara caiz değildir. İşte insanlar bu taassubu terk eder ve Kur'an ve sünnet şemsiyesi altında birliği sağlamak için gayret ederlerse bu ümmet birliği sağlayacaktır. Ancak iki şart var. Bir mutlaka taassubumuzu saplantımızı terk edeceğiz. Yani maksadımız hakka ulaşmak olacak. İki, şemsiye, altına toplanacağımız şemsiye olarak sadece Allah'ın kitabı, Resulünün sünnetini kabul edeceğiz. Bu iki şartı yerine getirdiğimiz an ümmetin birliği için önemli bir adım atmış olacağız. Bu iki şart çok önemli. Taassup, tutuculuk göstermeyeceğiz ve Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini asıl ana delil kabul edeceğiz. Sözde değil, özde asıl kabul edeceğiz. Yoksa ümmetin fırkaların tamamı aynı şeyi söylüyor. Dinin asıl kaynakları Kur'an'da sünnettir diyor. Ancak bu sözde kalıyor. Özde olsa o zaman taasubun terk edilmesi gerekir. Burası inşallah anlaşıldı. Burası benim için çok önemli. Belki şu dersin tamamından daha önemli burası. Şeyhülislam Ümit Emiye Allah hakkında hüküm verilecek üçüncü bir kişiden daha bahseder. Birisi bir hususta hakkı doğruyu bilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabından, Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden doğruyu bilir. İslam'dan haberdardır. Ancak bunu ortaya dökmeye, bunu insanlara ilan etmeye, duyurmaya güç yetiremez, acizdir. Güç yetiremez bir şekilde ona gücü yetmez. İşte bu kişi gücü yettiğince bildikleriyle amel eder, bilip de yapamadıklarından dolayı hesaba çekilmez, sorumlu olmaz. Tekrar ediyorum en son söylediğimi. Bir insan İslam'ın hak olan hususlarından haberdar. Ancak içinde bulunduğu konum itibariyle bunların izhar edilmesi, açığa çıkartılması, insanlara duyurulmasından aciz. Buna güç yetiremiyor. Bu durumda bu kişiyi bildiklerinden güç yetirebildiklerini yapar, yapamadıklarından dolayı hesaba çekilmez. Çünkü bunun durumu İslam'ın hak din, esas din olduğunu bilip de bir Yahudi topluluğu içinde yaşayan veya bir Hristiyan topluluğu içinde yaşayıp da oradan ayrılamayan insanlar gibidir. Kim gibi yani? Necaşi gibidir. Resulullah s.a.v'ın ashabı şimdiki Sudan diye isimlendiren Habeşistan topraklarına hicret ettiği zaman oranın adil olan kralı Habeş kralı Necaşi Müslümanlardan aldığı ilimle Gelen peygamberin kendi kitabında zikredilen, vasıfları bildirilen hak peygamber ve onun getirdiği dinin de son din olduğuna inanıyor ancak bunu izhar edemiyor. Bunu insanlara duyuramıyor çünkü o toplumun kralı. Veya buna benzer başka gerekçeleri var, sebepleri var. Bundan dolayı o gücü yettiği işleri yaptı ve öldüğü zaman Allah Azze ve Celle Necaşi'nin vefat ettiğini peygamberine bildirdi peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la sahabesini çağırarak onlara bu olayı duyurdu ve onun gıyabında gıyabi cenaze namazı kıldırdı cenaze namazı müminlere kılınır ehl kitaptan kimseye kılınmaz dolayısıyla buradan anlıyoruz ki Necaşi Müslüman olmuş ancak İslam'ın gereklerini açıktan yaşayamayan ve insanlara tebliğ edemeyen bir konumdaydı. Doğruyu bilip de bunun gibi bir de, konumdan dolayı insanlara bulunduğu hali, inancını aktaramayan, gösteremeyen ve dinin açıdan yaşayamayan insanlar da necaşi gibidir. Yapabildiklerinden sevap kazanırlar, yapamadıklarından dolayı, dolayı hesaba çekilmezler. Hakkında hüküm verilecek dördüncü kişi ise bir müçtehide uyan ancak doğruyu yanlışı bilemeyecek, araştıramayacak, öğrenemeyecek kadar aciz birisi. Biz buna avam tabaka diyoruz. Yani Kur'an'ı okuyor ama anlamıyor. Veya sünnetten habersiz veya sünneti insanların kendisine öğrettiği gibi işte e, sakal bırakmak, sarık takmak, tesbih çekmek ve benzeri şeylerle biliyor. Sünnet deyince bunları biliyor, bunları yaşıyor. Böyle bir insan hakkı doğruyu araştırıp öğrenemeyecek, bundan aciz olduğu olan bir insan eğer bir müştehide tabi olursa, gücü yettiği işleri yaparsa o da bundan dolayı hesaba çekilmez. Çünkü o cahil konumundadır. Müştehitten öğrendiği şeyleri yerine getirdiği sürece ondan sevap kazanacaktır. Yanlış yaptığı şeylerden de hesaba çekilmeyecektir. Çünkü o cahil konumundadır. Ce Cehalet ise biliyorsunuz özel durumlar hariç mazerettir. Bir de beşinci bir kişi vardır ki hakkında hükmü bilinmesi gereken bir insan sırf hevasına uyarak benzeri olmayan birisini taklit ediyor. Öyle birisini taklit ediyor ki başka taklitçisi yok mu? Ve biliyor ki o dalale tehli, ilim yok adamda, amel yok, onun peşinden gidiyor. İşte bu durumda yaptığı şeyden dolayı bu kişi sorumludur, müşrik'tir işlediği günahtan dolayı bu kişi sorumludur. Çünkü bu kişi hakkı aramıyor. Hevasına uyuyor. Biliyor ki o tabi olduğu kişide din, iman alameti yok. Buna rağmen hala onu taklit ediyor. Onun peşinden gidiyor. Ona tabi oluyor. Öyleyse bu kişi taklit ettiği kişi konumundadır. Hükümler aynıdır bunlar. Birisi hevası ilah edilmiş, birisi de hevası ilah edilenin kendisine öndere. Yok aralama fark. Evet, İbn-i Tevmiye rahimahullah bu hususları böylece açıklar. Ben de bunun sizinle paylaşmak istedim. Dersimize dönelim tekrar. Musannif rahimahullah Tevhidime la ilahe illallah şahadetin anlamı açılımında dördüncü bir ayet daha getirmektedir ki bu Bakara suresinde iki peş peşe gelen ayettir. Allahu Teala Bakara suresi 165. ayette buyurur ki İnsanlardan bir kısmı vardır ki Allah'ın dışından benzerler edinirler de Allah'ın sever gibi o benzer edindiklerini severler. İman edenlere gelince onların Allah'a olan sevgileri en şiddetlidir, en çoktur, en fazladır. Şayet zulmedenler azabı gördüklerinde kuvvetin tamamının Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azap sahibi olduğunu yaşarken de, hayattayken de bilselerdi. Şayet zulmedenler. Kim bu zulmedenler? Allah'ın dışından birilerini dost edinip onu Allah'ın sevdiği gibi severler. Onu Allah'ın sevdiği gibi severler. İşte bu zalimler var ya işte zulm olarak adlandırılıyor. Bu zalimler var ya azabı yarın hesap gününde azabı gördükleri zaman Allah'ın tamamen her şeye güç yitiren kudret sahibi olduğunu bilecekler en şiddetli azap sahibi olabilecekler ama geç kalacaklar. Keşke onlar dünyada bunun farkına varsaydılar da işledikleri o zulmü, işledikleri o şirki terk etselerdi. Yani Allah'ı sever gibi birilerini bir şeyleri sevmeselerdi. Ayetin mealini okurken bir kısmını izahına girdik zaten. Sevgi az önce de söylediğimiz gibi ibadet çeşitlerinden birisidir. Ve mümin olan kişinin sevgisi en fazla Allah'a onun dinine ve Resulüne olmalıdır. Ve bu sözde olmaz. Her söz, her iddia bir ispat gerektirir. Kişi Allah'a sevdiğini en çok Allah'a sevdiğini söylüyorsa bunu ispat edecek. Bunu bir şekilde ispat edecek. Resulünün sevdiğini söylüyorsa bunu bir şekilde ispat edecek. Allahu Teala aile i Resulü'ne der ki de ki ey kulum Muhammed şöyle söyle insanlara eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'ı sevmek diye bir iddianız varsa bana tabi olun yani hak peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bak sevgi bir ispat gerektirdi hemen. Nasıl ispatlanacak Allah sevgisi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla. Onu tek önderi edinmekle ispat edilecek. Başka? Bunun yolu birçok. Allah'ı sevdiğini iddia eden kişi, Allah yolundan al koyma imtihanıyla imtihan olunduğu an nefsini tercih edecek, Allah Azze ve Celle'nin buyruğunu mu tercih edecek? O an onun kime olan sevgisi daha fazla ortaya çıkıyor. Tağut ve Allah Azze ve Celle'nin hükmü arasında tercihte bulunmak zorunda kaldığı an hangisini tercih ediyorsa işte onu daha fazla seviyordur. İşte ispat Kimi seviyorsan ortaya çıkacak Kimi daha fazla seviyorsan İbn-i Kesir Bu ayette der ki Allahu Teala müşriklerin hem dünyadaki Hallerinden bahseder Hem de ahirette karşılaşacakları Nihayet sonla onlardan bahseder Onlar dünyada Allah'ın dışında benzerler edinirler Eşler edinirler de Allah'ı sever gibi Onları severler bu dünyadaki halleridir Ayetin devamında ise azabı gördükleri zaman her şeye güç yetiren Allah olduğunu Allah'ın şiddet azap sahibi olduğunu da görürler. İşte bu da onların ahiretteki halleridir. Bu ayetten hemen anlıyoruz ki bu şekilde tehdit edilen o insanlar Allah'a da çok ses ediyorlar. Çünkü Allah'a ortak koştukları, tabi oldukları, peşinden gittikleri ve İslam'ın şirk koşuyor. Müşrik diye dedi O kimseler Allah'ı çokça seviyorlar. Bununla beraber Allah'a sevdikleri gibi diğerlerle seviyorlar. İşte burada ayrım var. Demek ki insanlar Allah'ı sevmekle İslam'a girmiyorlar. Allah'ı sevecekler ve başka her şeyi Allah'tan daha az sevecekler. İşte o zaman İslam'a girer. Kişi İslam'a sokan husus sevgide, da en fazla Allah'a öncelemektir. Yani Allah Azze ve Celleyi sever gibi, başkalarını seven kimseler için Allahu Teala mahşerde kıyamet günü olacak bir manzara serer önümüze. Bu ayetlerin devamında. O ayetlerde der ki, iz tebera aladinatu biu min aladinatu ve ra'u ra alazaba ve taghtar bihum ve قال لو منهم كما منا yani kendisine tabi olunan varlıklar itaat edilen dua edilen medet umulan vesile yapılan o varlıklar tabi olunanlar kendilerine tabi olan uyanlardan teberri eder uzaklaşırlar ve aralarındaki sıret bağının kopmasını isterler aralarında bir irtibat kalmasın. Böyle bir şey olmasın. Yani biz bunlarla bir yerde anılmayalım. Birleri bizi onlarla irtibatlandırmasın. Sebeplerini de kesinleşsin isterler. Bunun üzerine o tabi olanlar, uyanlar ise pişmanlıkla derler ki keşke bizim için dünyaya bir daha geri dönüş imkanı olsa da onlar nasıl şu an bizi terk ediyorlarsa, bizden teberrü ediyor, uzaklaşıyorlarsa biz de onlardan uzaklaşabilsek. Amma ne yapılır? Hey hat bitti. Öyleyse tabi olacaklarımızı Peşinden gideceklerimizi iyi seçeceğiz. Bu ayetlerin tefsiri cihetinden başka ayetler gelmekte. Mesela melekler bir kısım insanların tabi olduğu Allah'la kendisi arasında vesile yaptığı dolayısıyla onlara ibadet ederek onları Allah'ın dışında Rabler edindiği varlıklar bir kısım melekler. İşte bu melekler Kasas suresinde geldiği üzere derler ki teberret nâilek. Ey Rabbimiz biz sana tevekkül ediyoruz. Sana sığınıyoruz. Sana yöneliyoruz. Makanı yanayavdun onlar bize ibadet etmiyorlardı. Onlar bizimle birlikte anma. Bizi onlarla birlikte tutma. Biz sana sığınıyoruz. Biz sana yöneliyoruz. Onlar bize ibadet etmiyorlardı. Öyle yapıyorlar. ya veya tıplan iddia ediyorlardı. Bir başka ayette ise Sebe suresinde Subhane ente amin Seni tesbih ederiz ey Allah'ım. Onların dışından olmak üzere velimiz olan sensin. Sadece sensin. Bizim dostumuz sensin. Onlar bizim velimiz filan değil. Onlardan bir kısmı cinlere ibadet ediyorlardı ve onlardan bazıları cinlere iman etmekteydiler. Derler hemen kendi üzerlerindeki bu ibadet ediliyor iddiasını cinlere havale ederler. Kim yapar bunu? Tabi olan melekler yani bir kısım insanın bir kısım insan toplumunun tabi olduğu uyduğu Allah'la kullar arasında kendiler arasında vesile edindiği dua ettiği istekte bulunduğu melekler yapar bunu kendilerini o işten seyirip çekerler alırlar biz onların iddia ettiği gibi ibadet edilmiyordu. onlar cinlere ibadet ediyordu derler peki cinlere ibadet ediliyor muydu evet Allah Azze ve Celle cin suresinde İnsanlardan bir kısmı, kimlerden bir kısmına sığınıyordu buyur. Allah'ın dışından ibadet eden kimseden daha sapık kim vardır? Ki onlar yani o ibadet ettikleri, sığındıkları varlıklar kıyamete kadar onlara icabet edemez, dualarına karşılık veremezler ve onlar kendilerine yapılan duadan da ibadetten de habersizdirler. İnsanlar haşrolunduğu zaman kendilerine ibadet edilenler, ibadet edenlere düşmanlar olurlar ve onların kendilerine yaptığı ibadeti reddederler, inkar ederler. Yok Rabbim bunlar bize ibadet etmiyordu. İşte melekler dedi ki bunlar cinleri ibadet ediyor. Cinler diyecek onlar başkalarına ibadet ediyor. İlahir. Biz bundan habersiziz. Bunun gibi birçok tabi olunan Birçok dünyadayken ibadet edilen, birçok dünyadayken sığınılan, medet umulan, gerek salih gerek salih olmayan varlıklar kıyamet gününde tabi olanlardan uzak olacak. Kendilerini o işten sıyıracaklar. Ben bundan habersiz dinleyecekler. Kendisine türbe yapılan salih insanlar, kendilerine yapılan bu sığınmalardan, bu adaklardan, bu dualardan biz habersizdik ya onlar bize ibadet etmiyorlardı diyecek Reddedecekler E şimdi bunlar haklı değil mi bu iddialarında Ölmüş gitmiş adam Tepesine bina yapmışsın İnsanlara ilan etmişsin Ondan sonra Oraya gelip gidenler aracıyla Bunu ilan etmişsin duyurmuşsun Onun faziletlerini bereketini Onun verdiği faydaları Uzaklaştırdığı sıkıntıları ilan etmişsin bir şekilde Şeytan aleyhillane yapıyor tabi bunu İnsanlar onun haberi olmaksını gelmişler. Mezar üzerindeki türbeye adak adıyorlar. Tavaf ediyorlar. Namaz kılıyorlar. Bunlar oluyor mu diyor bu ülkede? Hepsi oluyor. Sonra medet umuyorlar, bereket umuyorlar. Sınavda başarı istiyorlar. Çocuk sahibi olmayanlar çocuk istiyor. Ve bunu niye yapıyorsunuz dedikleri zaman da Allahü Teala'nın buyurduğu gibi biz onlara tapmıyoruz. Bizzat ondan istemiyoruz onu Allah'la aramızda aracı ediniyoruz. Vesile yapıyoruz. Evet. Halbuki Allahu Teala ne demişti ilk ayette? O dua edip çağırdığınız kişiler hangisi Allah'a da ayak olacak vesile ararlar. Sizin vesile yaptığınız o kişiler vesile arar zaten. Musannif Rahim Allah'ın burada özellikle üzerine basarak bir yaptığı izah var ki, o izah önemli. Bu ayetten devamında Allahu Teala ve mahum bi kharicine minennar buyurur. Onlar ateşten asla çıkacak değillerdir. Kim bunlar? Tabi olanlar. Allah'ın dışından birilerine tabi olanlar. Allah'ın dışından birilerine dua edenler, medet umanlar, şefaat isteyenler, aracı isteyen, aracı yapanlar. İşte bunlar ateşten asla çıkacak değillerdir sözü la ilahe illallah'ın anlamını bize içerir. Demek ki la ilahe illallah bu Ateşten asla çıkartılmayacak olanların yaptığı işin zıttını yapmaktır. Yani Allah'ın dışında birilerine dost ve veli edinmemektir. İbadet çeşitlerinden herhangi birisini Allah-u Teala dışında birilerine yapmamaktır. Burada dikkat edin özellikle tevessül şirki dediğimiz Allah'la kul arasındaki aracıya özel bir işaret Ve bu tevessül şirki o kadar hafifleniyor. İnsanlar üzerinde ümmet o kadar yaygın ki maalesef bunu dışarıdaki böyle anlatmak şu an için imkansız. Mutlaka bir altyapı gerektiriyor. Halbuki ayetler var ortada açık, başkak, ayan beyan. Bu ayetten anlaşılmıştır ki sevgi bir ibadet çeşididir ve en fazla Allah Azze ve Celle'ye olmalıdır. Allah Azze ve Celle sevgisine denk de olmamalıdır. En çok Allah Azze ve Celle sevgisi daha sonra diğer şeylerin sevgisi olmalıdır. Peki Allah'tan daha fazla birilerini bir şeyleri sevmek veya Allah'a hiç sevmek sizin birilerini bir şeyleri sevmek ve bu işleri yapanların hükmü nedir? Adamlar Allah deyince, İslam deyince, din deyince hülleridir kendi kendi onlar. Onu söyleyen sana nasıl saldıracaklar şaşırıyorlar. Bu insanların durumu nasıl olacak? Ne olacak? Bu ayette bahsi geçen kişiler kimdi? Allah'la beraber birlên sevenlerdi. Allah'ı sevdiği gibi birlên sevenlerdi. Adamın Allah'a karşı kili var, öfresi var. Onun dışında ne varsa ona olan sapkınlığı, tutkunluğu var. Bu kişinin durumu cehennem boşuna yaratılmadı. Allah azze ve celle bizleri oradan muhafaza buyursun. Hemen burada bir şeye daha değinelim. Sevgi demiştik, bir ibadet çeşidi. Öyleyse biz sevmemize dikkat edeceğiz. Muhabbet beslediklerimizi seçeceğiz. Bir insanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere dinin önde gelenlerini veya dini yaşamaya gayret eden salih insanları sevmesi Allah'a olan sevgisinden kaynaklanmaktadır. Ki Allah Azze ve Celle için birbirini sevmek de Allah için Allah'ın sevmediği insanlara buğz etmek de imanın gereklerindendir. Dolayısıyla biz dini yaşayan en başta peygamberimiz ve peygamberler olmak üzere Allah'ın dinini yaşayan insanlara olan muhabbet duygumuzun Allah'tan geldiği Allah'a Allah olan sevgimizden muhabbetimizden geldiğini bileceğiz. Allah'a olan isyanı Allah'a olan küfrü sebebiyle de o oranda Buğz edeceğiz, nefret edeceğiz, uzak duracağız. Özellikle tekrar altını çizerek söyleyelim o derse katılmamış arkadaşlar için. Allah düşmanlarına, din düşmanlarına olan buğzumuz onlara e, karşı çıkmakla, onlara savaşmak, vuruşmakla, onlarla kavga ile dövüşle değil. Bilakis onların bu yaptığı işlere olan nefretimiz, bu yaptığı işlere olan sevgisizliğimiz olacak en başta. Onlarla savaşmak, onlarla mücadele ise bir güçten sonra olur. Güç sahibi olduktan sonra mümkündür. Dolayısıyla Allah'a şirk koşan birisini görebiliriz. Onunla ne yapacağız? Savaşacak mıyız? Hayır. Ne yapacağız? Onun o yaptığı işe buz edeceğiz. Uzak olacağız. Buz nasıl olacak o zaman? O yapılan işten nefret etmekle. Gücümüz yettiğince de eğer güç getirebiliyorsak elimizle o çirkinliği düzeltmekle, ona güç getiremiyorsak dilimizle o çirkinliği düzeltmekle, ona da güç getiremiyorsak zaten bu buğuz dediğimiz olaydır Kalbinle o yaptığı işten nefret etmekle, o yaptığı işe muhabbet beslenmekle. Ki zaten bu da tebliğcinin yapması gereken 3 aşama. Güç yetirebildiği bir Eliyle düzeltir çirkinliği münkeri, ona güç getiremezse diliyle düzeltir, yapma etme bu şöyledir bu öyledir diye anlatır ona güçle güçletiremezse hiçbir şey yapmaz, müdahale etmez. Yani ancak o yaptığı işe buğz eder, o yaptığı işi sevmez. Burayı da tamamladıktan sonra Mus'anif Rahim Allah'ın Müslim'de gelen ve bu konu başlığına delil olarak getirdiği beşinci delile geldik. Bu delilde Nebimiz Aleyhisselatü şöyle buyurur, önemli bir delil. Her kim La ilahe illallah der ve Allah'ın dışından ibadet edilenleri inkar ederse onun malı ve kanı haram olur. Hesabı ise Allah Azze ve Celle'ye aittir. Evet, dikkat edin. Kişinin, malının ve canının kan derken can kast burada. Yani kanının dökülmesi ve malının elinden alınmasını. Haram kılan şey iki usta bağlandı. Bir, la ilahe illallah demeye bağlandı ve onunla amel etmeye bağlandı. İkincisi, Allah'ın dışından ibadet edilenleri ki buna biz tağut diyoruz tağutu reddetmeye bağlandı. Demek ki sadece insan La ilahe illallah tüm kalbiyle La ilahe illallah dese ancak tağutu Allah'ın dışından ibadet edilenleri inkar etmese, reddetmese İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapmasa bu durumda onun kanı ve malı haram değildir. Yani helaldir, dökülebilir. İslam ordusu onun kanına ve dokunur. Ta ki ne zamana kadar Allah'ın dışına ibadet edilenleri terk edene, reddedene, inkar edene kadar. La ilahe illallah kişi yakinen yani kesin imanına söyleyecek ve onun manasını bilecek. Bununla beraber ayette geldiği gibi, ayette ve bu okuduğumuz hadise geldiği gibi tağut olarak reddedecek. Her kim tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse Kopması imkansız olan, kopması mümkün olmayan, sapasağlam bir kulpa yapışmış tutulmuştur. Ayetinin gereğini yerine getirmiştir. Nedir o kopması mümkün olmayan ip? La ilahe illallah inancıdır. Bunu dille söylemek yetmiyor. Bunun zıttına olan durumları ve la ilahe illallahın dışında ilahlık iddia edilen her inancı ve şahsı, grubu terk etmeyi, onları inkar etmeyi gerek tavut red çok önemli bir husus. İyi anlaşılmayan, dolayısıyla ihmal edilen bir husus. Tağut reddedilecek. Yani Allah'ın dışında ibadet eden her şey, hayatımızdan, inancımızdan çıkartılacak. Tavutun reddi budur. Nusannif Rahimeullah gene bir izah getirmekte ki, La ilahe illallah'a sadece söylemek, kişiyi dokunulmaz, yapmaz manasını bilerek ikrar etmek de yani söylemek de manasını bilmek ve bu söz söylemek de kişiyi dokunulmaz yapmaz. Veya sadece Allah'a iman etmek ve ibadet etmek de bunu yeterli kılmaz. Ya bunların yanında Allah'ın dışına ibadet edilen her şeyi reddedecek. Terk edecek, inkar edecek. Böyle şey olmaz diyecek. Hem kalbiyle hem diliyle. İşte o zaman kişi kanını ve canını haram kılmış ve dolayısıyla İslam toplumunda güven içerisinde dolaşıp yaşamaya hak kazanmış bir hakiki mümin olur. Eğer kalbiyle ve diliyle sözleri söyleme ortaksa. Eğer bir insan kalbiyle inanmadığı halde diniyle söylüyorsa İslam bunu münafık diye adlandırır. <gülüyor> münafık bir insan la ilahe illallah inancına aykırı bir söz söylemez veya amelde bulunmazsa onun kanı ve malı da haramdır biliyorsunuz. Ona dokunulmaz. İslam tarihinde onu örneklerini görmüşsünüzdür. Münafıkların lideri aleyhissalatü vesselam'a yapmadığını bırakmamıştır. Ancak aleyhissalatü vesselam ona dokunmamıştır. Hakiza Huzeyfe radiyallahu anh'tan gelen hadise göre o ümmetin içerisinde kendi döneminde yaşayan münafıkların hepsini Allah'ın beyanıyla Huzeyfe radiyallahu anh'a bildirmiştir. Buna rağmen onlarla savaşmamıştır. Niye? Çünkü İslam zahire göre hüküm verir. Yani kişi diliyle neyi söylüyor, organlarıyla neyi yapıyorsa ona teslim olur. Ona inanır. Kalbini Allah Azze ve Celle'ye bırakır. Hesabı Allah'a aittir derken bu kastedilir. Kişi la ilahe illallah derse, İslam'ın gereklerini yerine getirirse kendisinin dinlen çıkartacak bir sözü veya ameli bulunmazsa kalbi istediği kadar münafıklık alamet taşısın, münafık olsun bu kişiye zahire göre hükmedilir. Yani söylediği ve yaptıklarına göre hüküm verilir. Müminmiş gibi davranılır. Ancak hesabı Allah Azze ve Celle aittir. Nitekim bunu izah eder tarzda Resulullah ve Vesselam birçok hadis söylemiştir. Onlardan birisi mesela Müslim'de gelmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Buyuruyor ki Aleyhisselam insanlar la ilahe illallah kelimesi şahadeti yani söyleyinceye kadar bana ve benim getirdiğim şeylere iman edinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunu yaparlarsa kanlarını ve mallarını benden korurlar Ancak İslam'ın hakkı müstesna. Çünkü İslam'ın hakkının gereğini yerine getiririm. Hesaplar ise Allahu Teala'ya ait. İnsanlar la ilahe illallah şahadetini yerine getirecekler. Peygamber Aleyhisselatü ve onun getirdiklerine iman edecekler. Bunu yapıncaya kadar insanlarla savaşmakla emroldum. Bunu yaptıkları zaman İslam'ın hakkı dışında mallarını ve kanlarını benden korurlar. Hesap valisi Allah'a aittir der Aleyhisselatü Vesselam. İslam'ın hakkı nedir? Bir kişi başkasını kasten öldürmüşse kısasını öldürülür. Bu İslam'ın hakkıdır. İşte o zaman o kişi mümin de olsa ve ümmetin tamamı o kişinin mümin olduğuna şahitlik de yapsa o kısasen öldürülür. İslam'ın hakkı budur. Bir kişi mümin olduğu halde hırsızlık yapsa o kişinin bileği kesilir. İşte İslam'ın hakkı budur. İman etmiş olsa da İslam'ın hakkı gereği bu kan dökülür. Bu can Allah'ın hükmü gereği, Resulullah hükmü gereği dokunulmazlığını kaldırır. Ancak Allah-u Teala'nın bu ümmete bir ikram olmak üzere, dünyadayken işlediği günahların karşılığı olarak had cezası gördüğünde bu had cezası onun günahlarını kefarettir, ahirette bundan hesaba çekilmez. Bunun da öyle bir karşılığı var. Hakeza evliyken zina eden kişi öldürülür. Ancak bu gördüğü karşılık, dünyada ki gördüğü bu karşılık, onun kef bu günahına kefaret'tir. Ahirette bu günahına hesaba çekinmeyecektir. Ancak onun mümin olduğu halde, onun canına dokunuldu. Yani kanının haramlığı ortadan kalktı. İşte İslam'ın hakkı budur. Gene Bukhari ve Müslim'de İbn-i Ömer anhuma'dan gelen bir hadiste Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Son okuduğumuz hadislerin tefsiris adetinde diğer hadisleri getiriyor. İnsanlarla La İlahe illallah şehadet getirinceye kadar ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye kadar namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlara savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman İslam'ın hakkı dışında kanlarını ve mallarını benden korular Hesaplar ise Allah'a aittir. Diliyle La İlahe illallah Muhammed'e Resulullah dedi. Namazı kıldı zekatı verdi. Ve Resulü Aleyhisselam'ın getirdiği hükümlere kabul etti, uydu. Ancak kalbi bunu sevmiyor, buna buğz ediyor, istemiyor, nefret ediyor. İşte bu kişi münafıktır. Bu münafık, biz insanların kalplerini okuyamayacağımız, kalpleri en iyi bilen allah Teala olduğu için, bu insanlara müminmiş gibi dünyadayken muamele edilir. Onların kanlarına ve mallarına dokunulmaz. Ama hesapları yarın ahiret günde Allah Azze ve Celle'ye aittir. Kalplerin özünü bilen Allah-u Teala herkese layık olduğu şekilde muamele edecektir. Onlara karşılıklarını tam olarak verecektir. Eğer kişi kalben inandığını dille söylüyorsa bu kişi Allah-u Teala'nın naim cennetleri mükafatlarına karşılık görecektir. Bir kişi diliyle söylüyor ancak kalbiyle şüphede, tereddütte veya reddediyor, inkar ediyorsa bu kişiye de allah Teala cehennemin en alt kafasını atmakla azap edecektir. Kur'an-ı Kerim'de bize açıkladığı gibi. Sözümüzün sonunda bundan sonraki derslere dair bir ön giriş yapalım. Çünkü bu kitabın yani kitabın bu kısmı, bu dersimiz bundan sonra gelecek uzunca tefsiratın, taf teferruatın ana başlığıydı, ana girişiydi. Neydi başlığımız? La ilahe illallah şehadeti ve tevhidin açıklamasıydı. La ilahe illallahın ve buna şahadetin manası nedir? Tevhidin anlamı nedir? Buna bir ön giriş yaptık biz. Bundan sonra göreceğimiz uzunca hususlar bunun teferruatlı tefsir olacak. Ne var mesela? Halka ve ip bağlama var. Tılsım yapma ve nazarlık taşıma var. Ağaç, taş ve benzeri şeylerden bereket umma. Kurban kesme. Adak adama. Sığınma. Yardım dileme. Yönelip dua etme şefaat isteme, kabirleri tazim etme, büyü yapma, kâhin ve müneccimlere gitme, uğursuzluk inancı taşıma gibi tevhidin anlamını açacak ve la ilahe illallah şehadetin anlamını bize beyan edecek. Çok genişçe teferruatı olan hem aynı zamanda büyük şirk ve küçük şirki ortaya dökecek. Büyük şirki ve küçük şirki ayırabileceğimiz kıstaslar ortaya dökecek. Dersler var. Bu ders, bu genişçe teferruatın bir ön girişiydi. İnşallah Teala Rabbimiz bize imkan verir, ortam verirse, nasip ederse bunların derslerini sırayla tek tek yapacağız. Allah Azze ve Celle'den bizleri <gülüyor> diliyle, kelime-i şehadete şahitlik eden, kalbiyle bunu tasdik eden, hakiki müminlerinden, naim zennetlerle mükafatlanılacağı müminlerden yapmasını istiyoruz. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü ilaha